Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle. ...dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın. Günaydın Gürdalık hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Yayını yine telefondan yapmak durumunda kaldık. Eskiden ne derdi eskiler? İstinize afiyet, nevazil olmuşuz biraz. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi hemen kitaplara geçelim. Evet benim elimde bir kitap dizisi var... Dört kitaplık bir seri bu. Altın kitaplardan çıkan Karar Senin dizisi. Ee, okul öncesi e, kitaplar bunlar, resimli kitaplar. Ee, hemen isimlerini söyleyeyim. İtiraf et Kerem, doğruyu söyle. Cinsur olacağım, korkma. O senin değil Serkan. izinsiz alma. Oyun bozanlık yapma Zeynep, adil ol. Başlıklar sokuşma gibi gidiyor. Hep size emir kiti bu arada. <gülüyor> evet, Sara ee, İyzi'nin yazdığı e, seriyi hemen çevirelim de ismini söyleyeyim. Türkçesi Tuğçe Kambur'a ait. E, İstilasyonlar da çok güzel. Eylik Buzli yapmış istilasyonlarını. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. E, son yıllarda karakter eğitimi mi ya Karakter eğitimi denilen bir tür var. Evet. evet, evet. Bence başa bela bir icap. <gülüyor> evet ben de çok hoşlanmıyorum. Bu kitapları da aslında e, karakter eğitimi kitapları arasında sokabiliriz belki ama diğer e, türün diğer örneklerinden daha sempatik geldi bana kitaplar o yüzden seçtim. E, nedeni de şu e, bu kitapların her birinde başlıklarından da anladığımız gibi birer çocuk var çocuk kahraman üzerinden anlatılıyor durumlar ve e, her kitapta e, bir tema var işte korku var i̇şte cesaret korku ondan sonra işte dürüstlük gibi ve, e, kitabın kahramanı olan çocuk bu konularda bir takım olaylar yaşıyor bir durum anlatılıyor en başta bir sahne ve hiçbir e, şey yaşanıyor her sahnede ve üstünde onun arkasından hemen e, bir takım seçenekler sunuyor. İşte Selcan neyi yaptı daha iyi olur diye genelde e, örnek veriyor. İşte, Aa şu şeyi yapmalı ve bunu bunu yapmalı ve en sonunda sen olsan ne yapardın diye bir soru soruyor ki bu e, kitabın önemli bir kısmı. Burada şöyle, annemin niçin Farkan diye bir bölüm, diğerin Farkan annesinin doğum günü. Farkan annesi bir hediye almak istiyor fakat hiç karşılığı yok. Farkan sence ne yapmalı? Durumu orsaya koyuyor. Ee, ve arkasından bir soru sayfada Serkan'ın Starca kararı ne olmalı diye. Üç tane seçenek veriyor. A. parasını ödemeden marketten çikolatamı almalı. Pobüsü parçası içinten çiçek mi çalmalı? D. Annesine özel bir kart mı hazırlamalı? E, ve Serkan C'yi seçti. E, neden C'yi seçti? Öçütüyor. E, sen olsa hangisini seçerdi? Soruyor. Bu bölüm bu şekilde bitiyor ve e, segitlerin bu meseleler üzerine belki kendileri de benzer durumlar yaşadılarsa düşüncelerini ve belki e, akllarının içlerinden geçirdiği söyleyemedikleri bu tür problemlerini ortaya koymalarını, bunun bu problemi konuşmaya e, yemin yani, yani olarak herhalde şöyle bir e, önemli farkı var. Eğer e, kitabı okuyan yada kitabın kendisine okunduğu keşfet şey, diğer seçeneklerden birini seçerse işte oradan bir tartışma parmak. Ebeveynle e, çocuk arasındaki evet, her kim okuyorsa işte. E, bu konu üzerine uzun uzun konuşma düşünme şansı veriyor. Evet. İşte, en önemli farkı o. Evet. E, yani doğru olduğu var sayılan maddeyi bile çocuk diğer maddeler üzerine de konuşulabilir. Yani çok e, benzer durumları yaşayabiliriz. E, tanıdık durumlar başka arkadaşları arasında böyle olayları olmuş çocuk. Fakat çok iyi ve Bunların her gün için bu sahneler tek birer konuşma konusu. E, kitapların sonunda da çözcük var. İçimden çözcüklüğü açıklayan ve bir okuma kılavuzu var. Gerçekten en başta başarı açmak için yedi bebeğim öğretmenlere bir mod düşünmüş. E, işte okumadan önce bunun sonunda kılavuza bakmanızı öneririz diye. Böylece tartışma konularını işte, e, çocuk da birlikte okuyacağımız zaman size yol gösterecek konu başlıklarını uzun görebilirsiniz ve okumak mı uzundan? E, Tabi ki modelleri çocuklar nasıl konuşacağımız işte ona e, sorular yöneltiliyor. Doğru cevaplar kadar yanlışları da tartışılıyor. ve küçük bir böyle bütün e, kitabı özetleyen oradaki sahnelerden alıntılarla. Yorumlar üzerinde bir tartışma sayfası var. Bir yol gösterici bir sayfamı görmemeli çalışmışlar. İşte, e, ben zaten aslında belki de mesele bu kadar yol gösterici çalışmak mı bitti düşünüyorum. Ben. Bunun üzerine e, başka e, örnekler üzerinden Yorgulatçı Bak'ta da yazdık. Sizlik bahçeleri evet. hakkında ve e, hani şiddetle karşı çıktığımız örnekleri var. E, e, ama e, çok beğendiklerimiz de oldu. Onların tarzı çok daha farklı. Bu da yine farklı evet. olan tarzlardan bir tanesi. Ama yine de toplamda şöyle bir mesele varmış gibi. Bu kıtaplar bir, bir, bir davranış bir geçimdir. Sormaktan bahsediyor. Evet. Ben bu ilgili hep şuna takılırım. İşte, teşekkür etmeyi öneren kıtaplar vardır. Teşekkür etmenin ama bir tane hali yoktur. Evet. Ben buna ısrarla takılıyorum. Yani bir çocuk gelip sade sarılarak, minik bir resim yaparak, bir gül gül atarak, ne bileyim yani işte bir sürü şey yaparak teşekkür edebilir aslında. Evet. Yani O kitaplarda oranma sınırı değil. Tabii tabii hiçbir zaman değil. Yani aslında kitaptaki evet. kitaptakiler evet. sınırlı aslında evet. öyle bakacak şey. Ama ben buna takılmadan edemiyorum. Fakat şimdi senin elinden mikrofonu almış ve konuşun pozisyonuna da geçmiş <gülüyor> durumdayım <düşünüyorum benim> ama... <gülüyor> E, bu yani diğerlerinden farklı yana birazcık o. Yani bir, bir durum karşısında fakir doğru, yani, evet burada bir doğruyu öneriyor ama başka olasılıklar olabileceğini de gösteriyor. Ve sen buradaki üç seçiminin dışında başka neler olabilir diye de tartışabilirsin. Bu da e, başına gelen bir şeyi bu bitki e, hikayeye bağlayıp e, Öyle bir konu var diye konuşabiliriz yani birazcık olsa kapıyı aralamış gibi geliyor. Yok, bana. Bu, tabii yani seçenek veriyor olması e, gerçekten de hani bir farklı bir şey yapıyor. Ama mesela bir edebiyat eserini ele alalım bir edebiyat eseri kahraman mesela hırsız e, yapabilir. Evet ama o edebiyat eseri içinde biz muhtemelen yani nitelikli eserlerde en azından e, böyle şeyler oluyor kahramanın hırsız yaparken ki bütün motivasyonlarını, bütün motiflerini her şeyini de aslında biliyoruz. Evet. onun birikini de biliriz. Evet, dolayısıyla mesela de... antikahraman diye bir şey var ve severiz yani. hani Öyle evet. bir şey vardır. Yani bu e, çeşitlilikle ilgili, hayatın zenginlikleriyle ilgili bir şey. Şimdi bunun e, burada bir problem olduğunu düşünüyorum ama şu e, ilginç. Ben bunu sordum yani insanlara. Yani niçin? Bu kitablar acaba niye seviyor? Çünkü çok sevilen kitap. Çok tercih edilen kitap. Ee, yani hani aldığım en ilginç e, yorum da şuydu. Artık insanların hiçbir şeye zamanı yok. Ben gerçekten hiçbir şeye zamanı yok. İşte işten dönüyor anne baba ve hani ne yapacak? O kadar kolay ki bu tatlı üzerinden çocuğundan bir şey anlatmak. Hani annelik babalık görevinin yerine getirirken, yani vardı ya öyle bir şeyi yaparak, örnek işte çocuğa öğreterek şöyle davranmalıyız, böyle davranmalıyız. Evet. Bu tatlılar orada bir kolaylaştırıcı eee araç olarak kullanıyoruz. <gülüyor> bir yorum yani örneğin bu evet, bu çok mantıklı da geldi bana. Evet. Çünkü gerçekten zaman yok. Tabii evet. hop falan gibi. Hopundan belki e, işleri çok kolaylaştırıyordunuz. Evet yani hiç o açıdan düşünmüyormuştuk. Çünkü yani, rol model önünde olmayacak çocuğun. Yani, ee, işte, e, akşamları bir zamanda böyle bir konuşalım yok. E ama bir yandan da kitaplarım böyle bu kadar şu e, yani çok fazla Var ya kitaplara hep şeyler yutuyorlar. Sürekli bir görev var. Evet, Kitap aşık, hiçbir şey öğretmesi gereken bir mesle. Yani ders öğrendi. Öyle bir yaklaşım olduğu için işte genel olarak yani bu çocuk sonundan beri öğrendi. Kitaptan bir ders çıkarman gerekiyor. gerekir. Böyle bir eğilim vardı. Ama Asıl program orada yani karakterin isim ispatlarına gelene kadar kitapla ilgili evet. bu düşünceyi değiştirmek. Belki değil. orayı çok doğru söylüyorsun. Belki orayı halletsek ispatlarla ilgili daha rahat düşüneceğiz. Daha başka türlü bakacağız belki ama orayı hiç halledebilmiş durumda değil genel olarak. Evet. Ama şimdi e, tabi konuyu tartışmaya başladık kitaplardan çıktık. Ee, bunlar iyi örnekler diye başlattın. Evet. Sen resimlerinden de söz etmek istiyorum. Başka anlatacağın evet. şeyler var. Evet. Kısa kısa, kısa içlerim olaylar olduğundan da bahsediyorum. İzgilenenler varsa e, çeliklerinden kiralmış olurlar. Kesir e, olacağında e, adımlarla anlaşım değil. Cesaret var. Ama can, okulun bir kutangaçlık yaşıyor ve e, arkadaş edinme konusunda ne yapması gerekir? E, bu aşk Ondan sonra bir arkadaşının evine yatıya gidecek ama karanlıktan korkuyor. Karanlıktan korkusuyla nasıl baş edecek? Dışçiye gidiyor, diş doktoruna gitmek onu ürkütüyor. E, korkudan dizleri titriyor diyor ve e, diş doktoruna giderse e, ne yapmalı? Yani? E, kardeşi oluyor, e, kardeşi olduğundan kıslanıyor ve kardeşin kıslanması... Yeni bir şey mi, kendi bir şey mi, şey, ne yaptın diye gruplar ya. Yani bunlar gibi çocukların çok sıkça. Evet evet çok sık karşılaştıkları başlarına gelen gruplar gerçekten. Ya da okulda işte onu satışan çocuklar var, alay ediyorlar ve cam e, bu durumların çözülmemiyor. Bu soruna yapabilirler. E, senin değil Serkan izin sizi almadan az önce de demiştim annesine e, doğum günü diye sorduysa ama işte ne yaptın? paylaşmayı öğren Serkan diye bir kısımda. Arkadaşının oyuncağını çok beğeniyor alıp götürmeyi istiyor. Bu doğru bir şey yani. Ne yapmalı bu durumda? Evet. Ee, alışverişe gittiğinde canı çok sıkıyordu ve e, diyor ve güneş gözlüklerini deneyerek eğlenmeye başlamış. Annesi Annesiyle kardeşi de çıkmış ve mağazadan çıktığında hala takması olduğunu tartıştı. Ne yapmalı? Hiç mutlaka vermeden gitmeli bir yeri mi getirmeli? Yani ee, Sokakta parasını düşüren bir adam görüyor ve parayla ne yapması gerektiğini soruyor. Ee, büyük annesi Serkan'a bisikliğiyle bizleri söylebiliyor. Serkan ee, bisikliği kanalının içi her hafta duran bozuk paraları sakin. Paraları almalı mı almamalı mı? Ben çocukken alıyordum ya. <gülüyor> İlkiden bekliyordum artık. <zaten>. Paraları <gülüyor> Bu da böyle yani gerçekten çok çocukların dünyasına e, çok sık karşılaşabilecek problemler e, var. Uyum bozanlık yapma zeynep de sürçinlik e, bir konu, sportmenlik bir konu, e, açgözlülük bir konu, işte bu da taslamın hitli yemek yanıtlardır, dizisinin yemekini, yalnızlık çekme e, bir konu, işte bu arada tabii arkadaş ilişkileri, aile, insan ilişkileri, madde bir, bir şey İtiraf et diyor işte. Babasının kulübesi boyamak için kütüphel dışına yardım istedir diyor ama kulübeyi botulmuş vermek için yani e, çıkart. Ve şöyle bir <gülüyor> şey ne yapmalı? Babasının e, bunu nasıl söyledi? E, ve matematik sınavında e, başarısız olacağından korkuyor ne yapmalı? temiz çekimde elinden geleni yapmalı mı? Hakkı yapalım mı e, hakkı yapalım. Ya da başka neler yapılabilir miyiz? Işte. iki tanesini ben yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> e, Bunun da işte e, konu başlıkları. Sonuncusu da söyleyeyim. Daha ikrafet keref. Burada da dürüstlük e, vazayın. Mesela bak burada kafama takılan bir bölüm var. Arkada toplanıyor. E, yanlışlıkla taksiye kaç çarpı İşte ne yapmalı? Babasına üzgün olduğunuz şöyle söyleyebilirdi. Hı hı. Bir saçını farksız ya da işte bankadan başka bir çarpını, yerine onu dikte seçenekler vermiş. Ee, ve sonunda e, Kerem'in kararını açıklarken o küçük açıklama bölümü var ya. Elbette eşyaları silmek kötü bir davranıştır. Ne yaştı yani buradaki bunu bu herkese evet ihtiyaç isteyerek sosyal olarak eşya kırması gibi değil ama yavaa burada bir hafif başlar ve oduna geçilmiş. Yani başlamadığına geçmekten yani kötü bir davranıştız zaten bir sonu var diyor. Hani orada ama bu çevirden. Aynaklanıyor olabilir mi? Hani özgün metni de mi? Etme evet. de bilmediğim çeşitliğinin üzerinde yani konuşmak çok zor. Evet. Arada sırada bu tür kazalar olur diye ama eşyalı bir gibi bir davranıştır. Ee, yani biraz e, kazalara takılmıştır. Ama e, küçük yani bir üzerinde konuşulabilir bir ayrıntı evet. olarak. Yani her şeyi evet. buradaki her şeyi, her şeyi konuşabilir. Ee, resimlerde çok çocuksu. Çocuk yerinden çıkmış gibi paralamalarla ee, bu böyle çok farklı ee, o yüzden e, çocuklar bu çizikleri resimlere benzeyen resimleri de görmesini başlamıyorlar serimde çizikli olduğu e, var e, o haliyle de güzel e, biz şimdi bu seri bir tablo bizi arayan yolcularından birine çekilişte armağan edeceğiz altı çıkan haraşemin biri. Ee, evet, telefon numaramızı da hatırlatalım, telefon hatırlatalım Şarkı ve şarkımızla e, anlatılalım. Telefon numaramız 0212-343-4040. Şarkımızda 3 e, üzerinden geliyor ve saygaya itaat ediyoruz. Küçük yaramaz, küçük tutmaz. Durmaz, küçük yaramaz, hiç uzanmaz. Oynar oynar yorulmaz. Sorar durur hiç hiç uzanmaz. Dört yaşında bir afacan evde durmaz, gezmek ister. Takvişine rezil olursun, ne görürse onu ister. Bebek ister, bebek kazan düdük -dü ister. Sütü büstü abla görse yüksek topuk giymek ister. Küçük yaramaz, uzun durmaz. Küçük yaramaz, hiç uzanmaz. Yemek yeme sancıtmaz, inad eder. Küçük tatlı bir yaramaz Ağlamadan pek duramaz Oynamaya başladı mı Evin yolunu bulamaz Ona kadar saymasını Kabak bardak kırmasını Şımarıp yapmasını Oynar oynar yorulmaz Sorar durur hiç hiç uzanmaz Küçük yaramaz uzun durmaz Küçük yaramaz hiç uzanmaz ediyor. Çekilişte de devam ediyor. 12, 343 40. Şimdi senin elindeki diziye geçelim. Evet benim elindeki diziye geçelim. Ee, biraz önceki tartışmalı bir alandan bir diziydi aslında bizim için. Ee, yine tartışmalı bir alandan bir dizi var elimde. Ee, bunlar gergedan yayınlarından çıktı. Çocuklar için dünya edebiyatı. Şimdi böyle deyince nesi tartışmalı dediniz ama anlatacağım birazdan. Ee, çocuklar için dünya edebiyatı, e, gergilen yayınlarından çıktı kitaplar, e, mesela be, elimde şu an bizim 5 beş kitabı var, devamı da var bu dizinin. E, Göte'den Faust var, Şiller'den Haydutlar var, Shakespeare'den İryaz Gecesi Rüyası, Romeo ve Juliet, Hamlet var bize. E, tüm kitapları Barbara Kinderman e, uyarlamış, Hepsinde de çeviren Kazım Özdoğan. E, ...farklı çizerleri var, e, iyi ve çizerleri var... ...çok güzel dizi, büyük boy, saat kapaklı vesaire... ...böyle bayağı gösterişli de bir dizi. e, ...bu dizinin... E, yani ...aslında biz öyle çok farkında olduğumuz bir şey değildi... ...tartışmalı bir şey olabileceği... ...Dizdolar Kitap'ta da yazdık... E, ...bu dizi hakkında... E, ...ve e, bazı yorumlar aldık... ...bu yorumlar üzerine anladık ki... ...aslında başka türlü tartışmalı bir var. Şimdi ...bize göre aslında... E, klasikler, e, dünya edebiyatı vesaire hani illa okunması gereken şeylerde, yani benim kişisel görüşüm hiç kimse de hiçbir şey okumak zorunda değildir. Zaten hani öyle bir görüşüm olduğu için çok rahatım ben o konuda. E, ve e, bunların çocuklara uyarlamasının yapılması. Mesela şu bizi rahatsız ediyor. İşte çocuğumuz abuk sabuk kitapları okuyor. Biz klasikleri okumasını istiyoruz. Ben bir zaman bundan evet rahatsız oluyoruz. Ama ee, çocuklara bu kitapların uyarlaması yapıldığında çizgi romanı yapıldığında vesairesinde bin dolab hoşuma gidiyor mesela. Bunlar ee, ama şöyle bir durum varmış gelen yorumlardan yani bizim bir dolap kitaptaki takipçilerimizden gelen yorumlardan mesela bir takipçimiz Daniel Penak'tan onun roman gibi eserinden örnek vermiş ve çocuklar için bahanesiyle çocuklar bahane derek yapılan ee, sadeleştirmelerin, kesip biçmelerin çok tehlikeli olduğundan söz etmiş ve e, okumama hakkından söz etmiş ki okumama hakkı bizim de zaten çok sevdiğimiz e, haklardan bir tanesi. E, sonra bir o Aslan Aslan'ın e, bir yorumu oldu. O da yani, çok sağlam argümanlarla hani o da diyor ki mesela kreşik e, işte zaten çocukları hedef almıyor ki niçin biz bunları e, onlara bilir. Üstelik de e, şunu söylüyor mesela bu da çok İstanbul'da e, çok doğrulmuş ee, hani bu anlatan artık göt ya da şeys olmuyor ki bizim uyarlama yapınca. Oysa bunların bu kitapları özel kılan, bu eserleri özel falan, onların anlatması. Yani ee, bunlar da çok sağlam aslında. Evet. Ee, ama e, kitaplar da çok güzel. Yani bir de işimde öyle diyorum bunlar, kitaplar da çok güzel. Yani bu tartışmalara e, hani o kadar farkında değiliz. Yani bugün bu alanın böyle. Evet, e, benim de kafam karıştı bu yorumlardan. Evet, evet. Yani hangisi? doğru karar veremiyorum. Evet işte zaten keyifli olan o yani kafamız iyi böylece karıştı ki bu yüzden daha çok düşünmemiz gerekiyor. Ben benim hani kişisel deneyimin üzerinden anlatıp ben çocukken işte hep aynı şey söylüyorum milliye Çocuk'taki e, işte klasiklerin çizgi romanları yayınlanıyordu. Böyle mesela Taras Bulba'yı asla unutamıyorum. Mesela kitabının okuduğum zaman o hisse sahip değildim ya yani o, o hisi vermedi bana daha sonra. ama e, çizgi romanı çok böyle büyüdür e, benim için. Dolayısıyla hani benim sevdiğim şey aslında bu uyarlama. Ama burada gelen bu eleştiriler üzerinde çok uzun düşünmemiz gerekiyor gerçekten. Orada belki yapılan uyarlamanın niteliğiyle ilgili de bir problem olabilir. Ee, hani bu dergiden yayınlarının yaptığı dünyada bile biz çok beğendik. Beğenmekte zaten aslında yazmayız ve konuşmayız da o ayrı bir şey. Ama gerçekten buna bakmak gerekir. Daldı ki ben hani biraz da kitaplardan bahsettim. Onlardan çok az söyledim. Gelgeden yayınlarından çıkan bu çocuklar için dünya edebiyatı çok güzel zeşimlerle. Böyle kim boyu açılıyor gerçekten tablo değil. İryaz ee, gecesi rüyası hak ettiği e, fantastik yaklaşımlara evet, sahip güzel. çok güzel. Şey, ne bileyim Hamlet'te mesela dönem yani dönem üslubuyla e, bütün karakterler gösterilmiş vesaire. E, hani okulluk ziyafetleri, darnaşı ki falan. Ama hatta ne var? Burada düz yazı olarak bütün Mesela, evet. gibi değil yani mesela bu da eleştirilen yanlarından bir tanesi olmuş. Ama dediğim gibi yani beni e, çok ben hoşlanıyorum bundan ve her şeyin yeniden yeniden anlatılabileceğini düşünüyorum. Ama gelen yorumlar çok ilginçti. Yani ben bir dolapta açıp bakmanızı öneririm. Hatta görüşlerinizi yazmanızı da rica ederim çünkü e, bu konu hakikaten üzerine düşünmeye değer uyarlamalar çok yapılıyor filmi romanı yapılıyor, filmi yapılıyor. Bir de bir sürü bir şey yapılıyor yani. Yani gerçekten çok ince ama yani ama uyarlamalar, kısaltmalar çok yapılıyor. Zaten ya. mesele orada yani uyarlamayla kısaltma arasında çok bir fark Evet. Yani mesela bu şey var. Senin dizisi, hepsi He, He, Sana miras dizisi vardı. Hani de söylemiştim. Evet. Orada mesela yazarın adını Alessandro unuttum. Nişanlılar adını. İtalyan klasiği. O da onu da anlatmış ki yani özgün eseri ben yani çok daha keyifliyim. Ne yapabilirim ki? Güzel yani. Bu hani, böyle bir şey. Şimdi böyle de bir yanı var. E, dolayısıyla hani bu üzerine düşünmeye devam ettim. Ama öte yandan da ben bu diziyi çok sevdim. Tekrar söylüyorum. gergeden yayınlarından çıkan dünya e, çocuklar için dünya edebiyatı e, dizisi. E, resimleriyle, mesinleriyle gerçekten güzel uyarlamalar olmuştur. Şimdi. Ee, şimdi zamanı daha verimli kullanmak evet. adına, burada kendime taş attım. Evet, ee, ben Alain Havet ee, İlk bölümde altın kitaplardan çıkan Karar Sen'in dizisinden söz ettik ve bir kişiye armağan edeceğini Sonuçlandı, <gülüyor> sabırı kazanan dinleyicimiz halide koç oldu. İyi okumalar diliyorum. Bugün bir kiloluk bu tatlı kadar. E, hayli tartışmalı e, alanlarda dolandık bu bir güzel de oldu bence. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. E, yorumlarınızı da bekleriz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye. Kitap Dostu sizin okulu sundu.